Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala rasulillah. Bir arkadaş soruyor diyor ben hastayım. Benim için hangisi daha afzaldır? Oruç olayım yoksa sabredeyim hastalığım üzerine oruç olayım yoksa orucumu bozayım? Evet. Eee Alimler diyorlar ki hasta izin var onun için ne yapacak orucunu bozunacak. Allah subhanahu ve taala izin vermiş. Dürçüm bir hasta ise, seferdeyse başka bir gün var yapar. Ondan dolayı eğer bir tane hastaysa, zorlanıyorsa onun için daha faziletlidir. Orucunu boçsun, başka zaman ne yapsın? Eee orucunu tutsun. Müstehab değil onun için oruç olmak. Çünkü o zarar verebilir ona. İslamiyet gelmiş zararı kaldırsın, yani azaltsın. Delil de nedir alimler diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste dediğimiz gibi İmam Ahmed de rivayet ediyor, başka imamlar da rivayet ediyor. İnallah yuhibbu en tutaru husse ruhsatı almayı Allah Teala sever. Nasıl emrini alıyorsun? Allah Teala o seviyor yani bir kul emrine uyursa Aynen Allah-u Teala'nın ruhsatlarına uymakı Allah-u Teala sever. Bir de Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anh'e diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki meselenin arasında seçim hakkı olsaydı her zaman en kolayını seçerdir eğer o kolay günah olmasaydı. Yani günah olmayan her kolayı seçerdir. Bu da Bukhari Müslüm'de geçiyor. Ondan dolayı alimler diyorlar ki e, en en e, kolayı nedir hasta için ne yapsın e, orucunu boçsun çünkü o ona meşakkat verir, zarar verir. İşte bu konuda İmam Kurtubi de rahimeullah diyor ki hastanın ki durumu var. Eğer o yapamıyorsa onun için vaciptir. Bir hasta yapamıyor orucu vacip türzen Bir hasta yapıyor ama biraz meşakkat çekiyor. Onun için bozmak müstehaptır. Bozsun o orucunu. Tutmasın. Bundan dolayı alemler diyorlar ki işte bazı insanlar meşakkat olduğu ragma meşakkat var üzerine ne yapıyorlar? Orucun üzerine ısrar ediyorlar. Bu ısrar etmek de güzel bir şey değil. İscar etmek insanı tehlikeye de götürebilir. Onun için Allah sana izin vermişse ruhsatını alsan Allah Teala onu sever. Madem hastasın başka zaman olabilirsin. Takva oruçtan yani zaman doldurmaktan değil takva kaliptedir. Allah daha iyi biliyor hangisini daha takvayla yapıyorsun. Onun için arkadaşlar bu konuda biz niyetimizi salih yapacağız. Hiç şey zordan olmaz diyoruz. Zordan ben illa ki oruc oluyum, zordan ibadet olsun, zordan her çeşit gezi namazına kalsın olmaz. Allah Teala bu konuları serbest bırakmış, insanların durumuna göre bırakmıştır. Madem izin var ise alabilirsin. Bu da büyük bir nimettir Allah'tan. Velhamdülillahi rabbil ane.